Kıymetli kitabını serh etmeye devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz Babun La yustashfe'u billahi ala falqihi Müellif Rahimahullah bizlere bu kitapta tevhidi anlatmakta, tevhidi öğretmekte, şirki açıklayıp bizleri şirkten sakındırmaktaydı. Ve bizleri Allahu Teala'yı tanımaya, onu hakkıyla tazim etmeye, onu hakkıyla bilmeye teşvik etmekteydi. Zira bu da tevhidin bir gereğidir. Tevhidin kemale ermesi için tevhidin tam anlamıyla kalpte kendisine yer bulması için kulun kalbinde Allah'a olan tazim, yüceltme bir o kadar yerini güçlü olması, güçlü bulması lazım ki iman, tevhid, kulun akidesi güçlü olsun, o şekilde kemale ersin. Bunun ilgili olarak müellif Allah bizlere şu başlığı zikretmiş. Babun la istişfa billahi ala halqihi bir insana beşerden bir kimseye ulaşabilmek için bir isteğimizin yerine gelmesi için Allahu Teala'nın o kişiye şefaatçi olarak gösterilmesi bahsi yani bilinenin tam tersi normalde bizler biliyoruz ki Allah Teala öyle bir makamdadır ki öyle yücedir ki ondan bazı isteklerimizi ve taleplerimizi yerine getirmesi için ne yapma, ne yapıyoruz veya ne yapmamız bize caiz gösterilmiştir. Mesela kıyamette hesabı görmesi için Allahu Teala'ya ne yapıyoruz? Şefaatçiler ediniyoruz. Yani allah Teala'ya ulaşması, bizim dualarımızın, taleplerimizin ulaşması için şefaatçiler arıyoruz. Ne demek bu? Yani bizim o hesabın görülmesi isteğimize tek olan, bizler tarafından sunulan bu tek isteğe peygamberler tarafından bir ekleme yapılarak, onların da bu isteği güçlendirerek pekiştirerek Allah'ın huzuruna gidip bizim bu isteğimizin yerine getirilmesini istiyoruz. Buna da ne deniyor arkadaşlar? Şefaat deniyor yani kendisine gidelim bir şeylerin talep edileceği istenileceği ve bu talebin ve isteğin güçlendirilmesi için peygamberler olsun salih kimseler olsun bunların da Allah'ın huzurunda şefaatçiler olmasını istemek Allah'a mahsus bir şeydir yani bu makam Allah Teala'ya bir makamdır. Ama siz kalkıp bir insandan bir isteğiniz olursa olur da o isteğiniz yerine gelsin diye araya Allahu Teala'yı şefaatçi koyarsanız yani sizin isteğinizi Allahu Teala'nın alıp ona götürmesini yahut Allahu Teala'nın sizin isteğinizin yanında pekiştirme olarak, isteğinizi güçlendirme olarak şefaatçi olması ise Allahu Teala'nın kadrini, kıymetini ne yapar? düşürür. Bunun da tevhide neyi vardır? Zararı vardır. Yani beşerden bir kimseye, insanlardan bir kimseye diyorsunuz ki benim senin katındaki şefaatçim destekçim kim? Allah. Bu ne olmuş oluyor? Sanki allah Teala da aynı beşerden bir kimse gibi aynı mertebede aynı makamda ve kendinden daha yüksekte bir makamda olan kimseye karşı allah Teala ne yapıyor? Bir ricada bulunuyor. Bir istekte bulunuyor, bir talepte bulunuyor. Bu, bu manaya geliyor. Velev ki bunu söyleyen kimse, diliyle bunu dile getiren kimse, kalbinden, aklından bunu geçirmese bile. Çünkü şefaat demek arkadaşlar, şefaat demek bir kimsenin talebine destek vermek demek. isteğine destek vermek demek. O, o kimsenin isteğini istenilen makama götürmek demek, sunmak demek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken, biliyorsunuz, ashab gelir, Nebi aleyhisselatü vesselamdan hayattayken, şefaat talebinde bulunurmuş. Bu hangi manada arkadaşlar? Şefaat talebinde bulunması, sahabelerin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden dua isteme. Yani onlar Allahu Teala'dan bir şeylerinin yerine gelmesi için, bir isteklerinin, taleplerinin yerine gelmesi için, ne yaparlardı? allah Teala'ya önce dua ederlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlara öğrettiği üzere. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselama gelip şefaat talebinde bulunurlardı. Hayatta olan, onları duyan Peygamber aleyhissalatü vesselamlar derlerdi ki Allah katında bize şefaat et. Yani bizim bu duamıza, bizim bu isteğimize sen de ne yap? Katılarak allah Teala'ya bir talepte, bir istekte bulun ki bizim isteğimiz, bizim talebimiz ne olmasın? Tek kalmasın. Senin talebinle birlikte, senin doğanla birlikte ne olsun? Bu şefaat olsun. Arapçada zaten şefaat dendiğinde arkadaşlar sözlük manası olarak şefaat ne demek Arapçada? Bektir. Çift demek, çift. Bitir, Bektir. tek. Yani bir insan kendisi dua yapar, bunu Allah'tan talep eder, isterse bu lügavi olarak ne olmuş oluyor? Bitir olmuş oluyor. Ama peygambere gelip, hayattayken az sonra onu ayrıntısıyla, tafsiliyle söyleyeceğiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir insan gelip duasını kabul olması için, allah Teala'nın onun duasını yerine getirmesi için Ey Allah'ın Resulü bana da dua et demesi, bana da şefaat et demesi bu manada, peygamberin onun duasına dua etmesi, yani onun duası için allah Teala'dan istekte bulunması onun isteğini ne hale getirmiş oluyor? Şer, çift hale getirmiş oluyor, şefaat haline getirmiş oluyor. Bu yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındayken ona girip işfak, bize şefaat et ey Allah'ın Resulü demek caizdi. Çünkü bundan anlaşılan neydi? Bizim e, bu duamıza, bu isteğimize sen de bir istekte bulun talebi manasında. Yani bir talep. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan talepte bulunuyorsun. Ne talebinde, ne isteğinde bulunuyorsun. Senin duana kabul olması için Allah katında dua etmesi talebinde bulunuyorsun. Bunda bir sıkıntı yok. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra öldükten sonra Bugün görüyoruz camilerde ezan okunduğu zaman, kamet geldiği zaman insanlar ne diyor? Şefaat. Eşhedü enne Muhammed'e Resulullah dendiği zaman şefaat, şefaat ya Resulallah diyorlar. Yani burada öncelikle o insanlar şefaatin bir kere hangi anlama, ne manaya geldiğini Bilmiyorum. bilmiyorlar. Yani şefaat ne demek? İkincisi şefaatin bir talep olduğunu, bir istek olduğunu ve ölülerden mutlak olarak kim olursa olsun ister bu peygamber olsun İster sahabe olsun, ister salih bir kimse olsun, evliya olsun, fark etmez. Ölülerden bir insanın talepte bulunması, istekte bulunması ne değildir? Caiz değildir, bilakis bu şirktir. Çünkü dua bir istektir, dua bir, dua bir ibadettir. Ve ibadet de ancak kime yapılır arkadaşlar? Allah'a. Allah-u Teala Ölülere seslenmek, ölülerden yardım istemek, gel benim duama sen de dua et demek, onların duymayacağı halde, onların buna gücü yetmeyecekleri halde, böyle isteklerde bulunmak nedir arkadaşlar? Şirktir. Onun için ilim ne demekte? Şefaat ya Resulallah demenin şirk olduğunu söylemekte. Ama bir insan derse ki Allah'ım peygamberini bana şefaat kıl derse, bunda bir sıkıntı, bunda bir problem yok. Konumuz ise arkadaşlar, bu değil. Konumuz Allahu Teala'nın kullar arasında bir şefaatçi, bir aracı kılınması. Bir hadis zikrediyorum rahimahullah. bu hadisin sıhhati konusunda ilim ehli yani zayıf olanlar da var, zayıf olarak görenler de var sahih olarak görenler de var bu hadisi. Ancak hadiste zikredilen mana doğru. O da Allahu Teala'nın kullar arasında kullar arasında şefaatçi kılınmaması. Çünkü Allah Teala bundan çok çok büyük. Değil mi? Hadis-i şerif Hadiste Encuber bin Mutaim radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi Aleyhissalatu Vesselam'a sahradaş yani çölde yaşayan ilimden, taalimden, eğitimden uzak bir bedevi adam geliyor diyor ki: "Ya Resulallah, Nuhiketil enfus." Yani bedenlerimiz yenik düştü, zayıf düştü. Ve ca'al iyal Çoluk çocuk aç. Ve heleketil emval Mallarımız, mülklerimiz, hayvanlarımız iman-ı göre, helak olmak üzere. Festeskilena rabbek Rabbinden bizim için yağmur talebinde bulun, yağmur duasında bulun, yağmur iste. Fe inna nesteşfi'u billahi aleyk Bizler Allah'ı sana şefaatçi olarak ne yapıyoruz? Kılıyoruz. Çünkü Bedevi, Arabi adam ne söylediğini bilmiyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın hatırını, hatırı için, hatırını kazanmak için diyor bizler Allah'ı sana ne yapıyoruz? Şefaatçi kılıyoruz. Demden açıkladık ya dedik. Yani Allah-u Teala'yı şefaatçi kılmak demek kulları arasında. Onu kullarla bir kere aynı makama, aynı mertebe indirmek demek. Ve şefaat sunulması istenilen isteğin, talebin sunulması istenilen makamın da Allah'tan üstün bir makam, yukarıda bir makam olduğunu içerir. Bundan dolayı sakıncalı bir ifade. Ve diyor ki seni de ne yapıyoruz? Allah-u şefaat ya şefaatçi ediniyoruz. Bize Ne yap? Bizi yani dua et. Bizim bu talebimizi, bu duamızı sen de dua ederek destekle ve Allah katında bizim şefaatçimiz ol. Söylenen: "Beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz Nebi beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz Seni eksik beyaz bütün sıfatlardan beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz beyaz Ashabı da Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın onlara öğrettiği üzere Aleyhissalatu vesselam'ın yolculuğa çıktıkları zaman bırakın böyle ifadeleri kullanıp böyle ifadelerin duyulduğunda Allahu Teala'yı tesbih etmeyi onlar yolculukta giderken bir vadiden inerken ne yaparlardı? Allahu Teala'yı tesbih ederlerdi. Subhanallah derlerdi. Onlar da ne yaparlardı? Subhanallah derlerdi. Allah'a Teala'yı ne yapıyorlar? Tenzih ediyorlar. Çünkü bayraşındıkları için bir yolculuk sırasında e, ne yapılıyor? Tesbih. Tesbih ediliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'yı bu eksik ve sıfatlıklardan sıfatlardan tenzih ederek diyor ki فَمَا ذَٰلَ يُسَبِّهُ حَتَّا عُلِفَ ذَٰلِكَ fi وَجُوهِ أَصْحَابِهِ Diyor ki ravi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah demeye devam etti, bunu tekrarladı. Yani bunu kabullenemedi. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde tesbih etmesini, bu şekilde tavır vermesini vermesinden etkileniyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının da yüzü değişiyor. Yüzleri değişiyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sonra diyor ki, vay hak. Diyor ki, vay sana, yazık sana. Yazık sana. Etedri malla. Diyor ki, Nebi Aleyhisselatü vesselam sen Allah'ın ne olduğunu biliyor musun? Yani senin konuştuğun lafın ne anlama geldiğini, ne manaya geldiğini biliyor musun? İnne şenallahi a'zamun min Allah Teala'nın şe'ni, durumu, Allah Teala'nın kadri bundan kat kat büyük. Ya yani sen ne söylediğini biliyor musun? Sen nasıl olur da bizi bizim aramızda, beşer arasında, mahlukat arasında Allahu Teala'yı şefaatçi Gösterirsin, şefaatçi sunarsın. Yani Allah'ın ne olduğunu biliyor musun sen? Allah'ı tanıyor musun? ifadesinde. Aleyhisselatü Vesselam bu soruyu soran kimseye ne yapıyor? Bir pazarlamada bulunuyor. İnnehu la yüsteşfagu billahi ala ahadin min halqihi. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah-u Teala mahlukattan hiçbir kimseye karşı yapılamaz şefaatçi olarak gösterilemez. Şefaatçi olarak ne yapılamaz, sunulamaz. Değil mi? Çünkü böyle sunmak Allahu Teala'yı mahlukat arasında, kullar arasında şefaatçi edinmek neyi gerektirir? Allahu Teala'nın kadrinin, kıymetinin beşerle aynı olduğunu gerektirir. Bu da onun hakkında nedir? Noksandır, eksikliktir. Bu sebeple ne yapar tevhide? Tevhidi zedeler, tevhide zarar getirir. Evet. Burada Nalif Rahim allah dikkat çekilen konular zikretmiş. Onları okuyalım. Bir Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı sana senin ile aramızda şefaatçi kılıyoruz diyen adamın bu sözünü ret ve inkarı. Evet Nebi aleyhisselatü vesselam görüyorsunuz. allah Teala'nın hakkında eksiklik sayılabilecek bir şey olduğunu duyduğunda onu hemen ne yapıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam? Uyarıyor, inkar ediyor. Bundan önce kitap şerhinde, kitabı Tevhid tevhidin şerhinde birçok örnekle karşı karşıya kaldık hadislerle, hadislerde. Öyle değil mi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam hemen ne yapıyordu Uyarıyordu. Yüzü değişiyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve sahabelerin yüzü değişiyor. Niye? Çünkü konu tevhid. Konu tevhid bir sonraki bapta da gelecek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hemen uyarıyor. Seyyid kelimesinin, efendi kelimesinin haddi aşabilecek bir manada, haddi aşabilecek bir makamda kullanıldığını hissedince, Nebi Aleyhisselatü Vesselam hemen karşısındakini ne yapıyor? Durduruyor, frenliyor, uyarıyor. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın katında bir kul. Ve insanlara hep şunu söylemiş, La تُطْرُونِي kema أَطْرَةِ nasara, <gülüyor> نَسِيحَا دْنَ مَرْيَا Hristiyanları Meryem oğlu İsa'yı aşırı övdükleri gibi beni ne yapmayın. Yapmayın. Allahum kabri ve senen Allah'ım benim kabrimi dua diyor Nebi Aleyhissalatu vesselam ne yapma ne yapma diyor. neye çevirme? İbadet olunan bir türbeye, bir kabre, bir puta çevirme. Bir vesene çevirme diyor diye Nebi Aleyhisselatü vesselam dua ediyor. Evet. Adamın bu sözünden dolayı sıkıntıdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halinin tamamen değişmesi ve bu durumun ashabın yüzlerinden okunur hale gelmesi. Evet bu durum hemen Hebi aleyhisselam'ın ashabı tarafından da fark ediliyor. 3. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adamın biz seni Allah'a onun ile aramızda şefaatçi kılıyoruz. Sözlerini red yahut inkar etmemesi. Evet Nebi aleyhisselatü vesselam kendisinin Allah katında kullar ile Allah arasında şefaatçi kılınmasına bu talebine bir ses çıkarmıyor. Niye? Çünkü bunun hangi manada olduğunu söylemiştik arkadaşlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında Yok. bunun dua. Yani ashab geliyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki bize bu konuda ne yap? Şefaat et. Yani dua et. Bizim için dua et. Zaten Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bizim için dua et manasında olmasaydı bu şefaat talebi Onları kalkıp da evinden Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelmezlerdi. Bizatihi evinde oturup Allah'ın bizler peygamberini kendimize şefaat dinliyoruz. Ey Allah'ın Resulü bizlere şefaat et oturdukları yerlerden seslenirlerdi. Ama hiçbiri böyle yapmamış. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş. Ondan dua istemişler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da istersen sabret. Mesela kör amanın hadisinde olduğu gibi sabret. Ya da istersen senin için dua edeyim. Diye cevap vermiş. Yani Diyoloğa baktığınız zaman güncel tabirle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la şefaat talebinde bulunan insanlar arasında geçen dioloğa baktığınız zaman cümlelerin akışına, girişine, gidişine kullanılan kelimelere baktığınız zaman bunun ne olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Hayattayken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan istenilen şefaatin dua talebinin dua isteğinin olduğunu görüyorsunuz. Zaten sözlük manası olarak da şefaati şefaate açıklayan en doğru manada da bu. Yani şefaat çift demek. Dua eden kimsenin kendi duasını ne yapması? Peygamberin duasıyla çiftlemesi, birleştirmesi, iki dua haline getirmesi. Buna buna ve bunun dışındaki her çift olan şeye ne deniyor Arapçada? Şefaat deniyor, çift. Şefaat da buradan ne yapmakta Gelmek. Evet. 4. Subhanallah. Allah'ı tenzih ederim sözlerinin tefsir ve anlamına ilişkin vurgunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın şanı bundan çok yücedir. Sözlerinde yer almasın. Evet. Müslümanların kuraklık olunca yağmur yağması için Peygamberden dua etmesini istemiş oldukları. Evet. Buradan da anlıyoruz ki Buradan da anlıyoruz ki ashab Nebi aleyhissalatü vesselam hayattayken giderlermiş ve Nebi aleyhissalatü vesselamdan kendileri için yağmur yağması için dua talebinde bulunmalarını isterlermiş. Yine biliyoruz ki Hadis Bukhari'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra vefat ettikten sonra Ömer İbnül Khattab radıyallahu anh Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra kiminle istiska kiminle yağmur talebinde bulunuyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas amcası Abbas ile yağmur doğasında çıkılmasını istiyor. Yani bu kabirlerden yardım isteyen, ölülerden yardım isteyen medet uman insanların aslında böyle gırtlağına takılacak, nefeslerini kesecek bir delil. Sahabenin fakihlerinden olan Ömer İbnül Hattab radıyallahu an Nebi aleyhissalatü vesselamın kabrinin başında bulunmasına rağmen Nebi aleyhissalatü vesselamın kabrine gelerek Yağmur duasında, yağmur talebinde bulunmuyor da hayatta olan amcası, Peygamber aleyhisselatü vesselamın yaşça herkesten büyük olan, salih bir kimse olan amcasına giderek Allah'a bizim için dua et diyerek yağmur talebinde, yağmur isteğinde bulunuyor. Bu hadis bu vaka Bukhari'de nakledilmekte. Subhanakallahumna bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.